Sanırım bu kadarını da hakkım var. Yemekten önce çocuklarla döndüğümde bir grup atlıyla karşılaştım. Bizimkiler kim bilir hangi arabayı görmeye gidiyorlardı. İki şahane araba ve görkemli mi görkemli atlar. Arabalardan biri Matmasal Blon, arabalardan biri Nematsal Maria Filipovna ve Polina Alexandrovna binmişti. General Fransız ve İngilizse onları at sırtında eşlik ediyorlardı. Etraftaki insanlar onları seyretmek için duruyorlardı. Göz kamaştırıcı bir etki yaratmışlardı. Fakat bunun genelde bir yarara dokunacağını hiç ihtimal vermiyordum. Yaptığım hesaplara göre benim getirdiğim 4 bin frankta, onların ödünç aldıkları para şu anda yaklaşık 7-8 bin frank civarındaydı. Blanche için bu para bile yeterli değildi. Blanche da de annesiyle birlikte bizim oteldeydi. Şu bizim küçük Fransız da burada kalıyordu. Otel hizmetçileri ona kont, Matmazelblonç'un annesine ise kontest diyorlardı. Kim bilir, belki de gerçekten kont ya da kontesttiler.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 Demek birisi size oldukça iyi bir ders vermiş dedi. Paris'te ilk kez bir Polonyalıyla sonra da Polonyalıdan yana çıkan bir Fransızla kavga ettim diye karşılık verdi. Ama sonra monsenyörün kahvesine tükürmek istediğimi söyleyince birkaç Fransız da beni haklı buldu. Genel büyük bir şaşkınlıkla tükürmek mi diye sordu. Dehşet içinde etrafındakilere bakındı. Fransızsa kuşkulu gözlerle bana bakıyordu. Aynen öyle diye karşılık verdim.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 Soğukkanlılığımın yerinde yerler esiyordu Uzun zamandan beri kafama koymuştum Rulette Hamburg'dan geldiğim gibi çıkıp gitmeyecektim Hayatımın bundan sonraki döneminde köklü ve kesin bir değişiklik olacaktı Böyle olması gerekiyordu ve olmalıydı Rulette böylesine bel bağlamam gülünç görünebilir Fakat ne olursa olsun kumardan bir şeyler ummayı saçma ve anlamsız bulan o alışıda gelmiş düşünce bence daha gülünçtür Kumar ne diye kötü olsun Kumarda kazananların oranı yüzde birdir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 Ama şundan kesinlikle eminim ki burada bütün iş Matmazel Blanche'de bitiyor. Kimdi bu Matmazel Blanche? Bizimkilerin söylediklerine bakılırsa annesini hiç yanından ayırmayan ve epeyce yüklü bir servite bulunan soylu bir Fransızmış. Aynı zamanda Marki ile aralarında uzaktan bir akrabalık varmış. İkinci ya da üçüncü dereceden kardeş çocukların mıymış neymiş? Anlattıklarına göre ben Paris'e gitmeden önce Fransızla Matmazel Blanche birbirlerine karşı resmi ve çekingen davranıyorlarmış.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 ''Bir Alman dediğiniz Baron Helmdir bayım. Üstelik de çok önemli biridir. Ona ve baronese karşı çok kaba davranmışsınız.'' ''Hiç değil. Onları çok korkutmuşsunuz bayım.'' diye bağırdı general. Hayır, Berlin'de herkesin sıklıkla şu Yavoh sözcüğünü yenilediğini işitip durdukça kafama takıldı. Öyle de sinir bozucu bir biçimde uzata uzata söylüyorlar ki gazeno'ya giden o yolda onlarca... Gazeno'ya giden o yolda onlarla karşılaşınca nedense aklıma şu Yavoh sözcüğü geliverdi.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 Dögriyu de son derece rahat ama yine de nazik bir sesle sizi bir iş için görmeye geldim diye başladı söze. saklayacak değilim buraya bir elçi ya da daha doğrusu bir arabulucu olarak genel tarafından gönderildim Rusçayı doğru dürüst bilmediğim için dünkü konuşmalarınızdan pek bir şey anlayamadım ama genel konuyu bütün ayrıntılarıyla sonradan bana anlattı itiraf edeyim ki dinleyeyim Monsieur Dögriyu diye sözünü kestim bu olayda da arabuluculuk rolünü sizi üstlendiniz hiç kuşkusuz ben yalnız bir avuç şetelim.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 Böyle bir düşünce nereden de gelmiştu aklıma bilmem. Acaba Polina Mr. Esley'i ne zaman, nerede ve nasıl görmüştü de onu dert ortağı olarak seçmişti? Zaten Mr. Esley'i şu son zamanlarda hep göz ardı edip durmuştu. Polina ise benim için her zaman bir bilinmezlikti. Öyle ki daha önce Mr. Esley'e bütün aşk öykümü anlatırken birden anlamıştım ki aramızdaki ilişki konusunda hiç de olumlu ve ciddi şeyler söyleyememişti. Tam tersine bütün hepsi düşsel, garip ve temelsizdi. Hiçbir şeye benzemeyecek kadar da belirsiz.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 Bunun gerçek olduğuna kesinlikle eminim. Birdenbire sabırsızlıkla aykırdım. Şu Matmazel Blanche de kim oluyor? Birden Bayan Polina'ya ilişkin bir şeyler öğreneceğim umuduna kapalı vermiştim. Bana kalırsa Matmazel Blonch şu son sıralarda baron ve ile karşılaşmaktan kasten kaçınıyor. Bu karşılaşma tatsız hatta korkunç bir rezalete yol açabilir. Bak sen şu işe. Matmazel Blonch iki yıl önce mevsim başında yine Ruletamburg'daydı. O zaman ben de burada bulunuyordum.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 ''Madem bütün bu öyküyü önceden biliyordunuz, madem Matmazel Blanche de komancı nasıl bir kadın olduğundan haberdarsınız, öyleyse ne diye beni generali ve özellikle de kumar salonunda herkesin arasında Matmazel Blanche'de kol kola dolaşan bayan Poline'ye uyarmadınız, nasıl yapabildiniz bunu?'' Mr. Esli sakin sakin yanıt verdi. ''Sizi uyarmam hiçbir işe yaramazdı. Elinizden bir şey gelmezdi. Hem niye karşı uyaracaktım? General Matmazel Blanche konusunda belki de benden daha çok şey biliyordur.''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 Bayan Polina'yı tanıma onuruna erişiyle şunun şurasında ne kadar oldu ki? Mr. Esti birden kendini toparladı. Dedim ya sizi içtenlikle, sorunlar... içtenlikle sevmeme karşın bir takım sorular sormanızı izin veremezdim. Gerimden kalkarak, bu kadar yeter dedim. Benim için şimdi her şey açıklığa kavuştu artık. Bayan Polina'nın Mademoiselle Blanche'a ilişkin her şeyi bildiğini ama Fransızdan ayrılmak istemediği için Mademoiselle Blanche ile görüşmeye razı olduğunu çok iyi anlıyorum.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 kimin ne diye sordu. Bir türlü ölmek bilmeyen Moskova'daki şu yaşlı cadıyla. Hepsi de kadının ölümünü bildiren telgrafı sabırsızlıkla bekliyor. Ah öyle ya, elbette. Onunla ilgilenmeyecekler de kiminle ilgilenecekler? İşin sonunda mirasa konmak var. Vasiyetname açıklandığında general evlenecek, bayan Polina özgürlüğüne kavuşacak. Dögüryo'ya gelince. E ne olmuş Dögüdeu'ya? Dögüryo'nun da alacakları ödenecek. Burada beklemesinin bütün nedeni de bu. Yalnızca bu mu?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 Aptal aptal bakıp duruyordu. Sanki bakışları ile insanı öldüren bir masal ejderinin görünüşüyle büyülenmişçesine yuvalarından fırlamış gözlerle Büyük Anne'ye bakıyordu. Büyük Anne de tek kelime etmeksizin ve hiç hareket etmeden generele bakıyordu. Zafer dolu, ezici, alacacı bir bakıştı bu. Derin bir sessizlik içinde yaklaşık 10 saniye kadar bakıştılar. De Grio ilk anda sersemlemiş gibi oldu ama bir an sonra yüzüne derin bir kaygı yerleşmişti. Matmazel Blanche kaşları kalkık, ağzı bir karış açık dik dik Büyük Anne'ye bakıyordu.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 Yo, öpüşüp koklaşmaya gerek yok. Çocukları öpmekten hoşlanma. Bütün çocuklar sümüklüdür. Burada nasılsın bakalım Fedosya?'' ''Fedosya?'' ''İyiyiz çok iyiyiz.'' Anthony da Vasilyevna diye karşılık verdi. ''Ya siz nasılsınız sevgili hanımcığım? Hastalığınıza çok üzüldük.'' ''Biliyorum iyi birisin sen.'' Sonra yine Polina'ya dönerek sordu. ''Şu gözlüklü ufak tefek adam kim?'' Polina ''Prens Nilski büyük anne.'' diye fısıldadı. ''Ya Rus demek.'' Konuştuklarımızı anlamaz sanıyordum ben de.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 Kurallar gereğince kişisel olarak 4000 florinden daha fazla para sürülmemesi gerekiyor. ''Ey ne yapalım? Sen de 12 koy öyleyse. Kurpi oyun diye seslendi. Tekerlek döndü ve 13 çıktı. Kaybetmiştik. Büyük anne yine yine yine koy diye bağırdı. Karşı çıkmayı bıraktım artık. Omuz silkerek 12 Friedrich altını daha sürdüm. Tekerlek epici bir zaman döndü. Büyük anne gözleriyle küçük topu izlerken titriyordu.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 Mr. Asley de az önce iki İngiliz arkadaşına ondan söz ediyordu. Seyiciler arasında bulunan gösterişli iki hanımefendi sanki olağanüstü bir yaratıkmışçasına şaşkın gözlerle büyük anneye bakıyordu. De Grieu gülümsüyor, iltifatlar yağdırıyordu. ''Ne zafer'' dedi. Matmazel Blanche isi samimi bir gülümsemeyle ''Aman hanımefendiciğim harikulade bir şey bu'' dedi. ''Evet ilk oturuşunda 12.000 bin florin kazandım işte. Ne 12.000 bin canım, altınlar ne oluyor? Altınlarla birlikte 13 bini buluyor.''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 Her an ölüm haberini bildiren bir telgraf alacaklarını ve dolayısıyla da miras olarak bırakacağı parayı beklerken, büyük annenin pat diye çıka gelmesi tüm planlarını öylesine alt üst etmiş, heveslerini öylesine kursaklarında bırakmıştı ki roulette'deki başarısını ağızları bir karış açık seyretmişlerdi. Ne var ki bu ikinci sorun birincisinden daha vahimdi. Çünkü büyük anne genelde zırnek koklatmayacağını iki kez dinlemişti. Ama yine de belli mi olurdu. Henüz o modu büz bütün kesmemek gerekirdi.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 Kulağına çabucak fısıldadım. Daha önce kazandıklarının tümünü kaybetti. Üstüne üstlük on iki bin de kendinden gitti. Şimdi de yüzde beşlik tahvilleri kırdırmaya gidiyoruz. Dögrüyü ayağını yere vurdu ve haberi hemen generali yetiştirmeye koştu. Bizse büyük anne itiyorduk. Generalin akla başından gitmişti. Durdurun onu, durdurun onu diye fısıldadı. Ben de fısıltıyla kolaysa siz durdurun dedi. General ona yaklaşarak halacığım dedi. Halacığım. Biz şimdi, biz şimdi. Sesi titriyor boğuklaşıyordu At kiralayıp kır gezintisine çıkacağız Manzara öyle nefis ki Doruk siz de benimle gelir misiniz diye sormaya geliyorduk Büyük anne eliyle başından savarcasına itti generali Töh sana da senin doruğuna da General orada bir köy var çay içeriz orada diye umutsuzca üsteledi Dögürüyü vahşi bir öfkeyle Yem yeşil çayırların üstünde taze süt içeriz diye ekledi Taze süt yeşil çayırlar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 Sonunda sırıtmaya bile başladı. Büyük anne, cehennem ola karşımdan diye bağırdı. ''Param zehir olsun. Alexey Ivanovich ona kırdıracağız. Ne yapalım? Zamanımız yok. Başka birine gitmek de uzun iş. Zaten bu kağıtın dediğine göre ötekiler daha az verirmiş. Kaça kırdırdık şimdi? Anımsamıyorum ama doğrusu pek belalı bir işti. Altın ve banknot olarak 12.000 bin florin geçti elimi. Makbuzu aldım, parayı getirip dışarıda büyük anneye verdim. Elini sallayarak, boş ver şimdi, boş ver, boş ver. Saymaya gerek yok. Çabuk ol, çabuk dedi.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 Madam, madam diye fısıldadı. Madam böyle para sürülür mü hiç? Hayır, hayır. Böyle de olmaz ki diye devam etti bozuk yorucaylı. Büyük anne ona dönerek Ya nasıl olurmuş peki? Söyle bakalım dedi. Bunu fırsat bilen Düğriği öyle coştu ki Fransızca olarak öğütler vermeye, bilgiçlik taslamaya başladı. Şanslı anın gelmesini beklemek gerektiğini söylüyor, inceden ince hesaplar yapıyordu. Oysa büyük anne adamın söylediklerinden tek sözcük olsun anlamıyordu.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 ''Şimdi görürüz bakalım'' dediği belki de gerçekten çıkabilir bakarsın. Oysa de tüm istediği onun büyük oynamasını engellemekti. Siri olarak ve ayrı ayrı rakamlara para sürmeyi öneriyordu. Sözüne uyarak ilk 12 sayılı gruptaki tek sayılar üzerine birer federik altını koydum. 12'den 18'e ve 18'den de 24'e kadar her iki grup üzerine 5'er federik sürdüm. Tam 16 federik altını içeri sürmüştük. Tekerlek döndü, grupiye zero diye bağırdı. Her şeyi kaybetmiştik. Büyük anne de dönerek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 Potapič yaranmak için olsa gerek ellerini birbirine vurarak ahvâh etmeye başladı. Ne dediniz? 15 bin Aman Tanrım. Hadi hadi aptallığın gereği yok. Bak hala sızlanıp duruyor ya. Kes sesini. Toparlan hadi. Hesabı mı çabuk getirsinler? Çabuk. Biraz olsun yatıştırabilmek için ilk kalkacak tren büyük anne dedim. Şu anda saat kaç? 7.5. Ne belaya çattık? Neyse boş ver. Tek kapıyım kalmadı. Alexey Ivanovitch.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 Kapıdan çıkmadan önce generale dönerek, ''Yüzyıl yaşayacak'' diye bağırdı. Büyük anne generale, ''Ya demek ölümlü iple çekiyorsun öyle mi?'' diye çıkıştı. ''Defol, şunların hepsini defet başımdan. Alexey Ivanoviç, sizi ne ilgilendirir, kaybettiğim kendi param sizinki değil.'' General omuzlarını silkti, süklüm püklüm dışarı çıktı. De da onu izledi. Büyük anne Marfa'ya, Praskoviya'yı çağır bana'' diye emretti. Marfa beş dakika sonra Polina ile geri döndü.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 Onurlu bir Polonyalı beyefendi olarak Büyükanne'nin bir tek kapine bile tenezzül etmeyeceğini söyleyerek yeminler ediyormuş. Bu yeminleri öylesine sık yenilemeye başlamış ki büyük anne şüphelenmiş. Ama Polonyalı beyefendi önceleri oyunu kurtardığı ve kazanmaya başladığı izlenimi uyandırdığı için büyük anne onsuz yapamayacağı düşüncesine kapılmış. Salondan kovalan o iki Polonyalı bir saat sonra yeniden Büyükanne'nin koltuğunun arkasında belirivermiş. Adamlar her şeye karşın yine de Büyükanne'nin emrinde olduklarını,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 Generalle dögrüyü o sabah kafa kafaya verip bir iki kez daha görüştüler. Acaba bu işe polise karıştıramazlar mıydı? Buna mı hiç zavallı, saygıdeğer bir yaşlı hanımın tüm parasını kumarda kaybedeceğini falan söyleyemezler miydi? Yani büyük anneyi gözetim ya da vesayet altına alamazlar mıydı? Ama Dögrüyü omuzlarını silkmekle yetindi. Generalin sözlerine gülüp geçti. ise çaresiz bir durumda odayı bir aşağı bir yukarı turlayıp duruyordu. Dögrüyü en sonunda ne halin varsa gör gibilerden elini salladı ve generali yüzüstü bırakarak çekip gitti.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 Generali görmek için apar topar dairesine giderken o kattaki odalardan birinin kapısı açıldı. Biri bana sesleniyordu. Baktım, Tulbayan Komanş, Matmazel Blanche beni çağırmasını istemiş. Matmazel Blanche'un dairesine gittim hemen. İki odalı küçük bir daireleri vardı. Yatak odasında Matmazel Blanche'un kahkahaları ve konuşmaları işitiliyordu. Yataktan yeni kalkıyordu. Doğru mu? Ya o mu? Gel buraya koca Daha gibi altınla gümüş kazandığın doğru mu? Ben altını yeğlerim.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 Ah, bir daha adını bile duymak istemiyorum. Blonch ve generalin arasında bir şeyler döndüğünü farkındaydım ama her zamanki gibi bir şey söylemiyordu. Haberi ilk kez Blonch'ten aldım. Ayrılmamızdan tam bir hafta önceydi. Şansı varmış dedi heyecanla. Büyük anne gerçekten ağır hastaymış. Öleceği kesin. Mister Enslie bize bir telgraf. Mister Enslie bize bir telgraf göndermiş. General ne de olsa onun varisi sayılır. Bunu sen de kabul edersin. Varisi olmasa bile fark etmez. Bana ne zararı var ki?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 Yine de o alçak, o uğursuz, o aşağılık tefeci Dögrü'yü gönlünden silip atamayacaktır. Çünkü aynı Dögrü'yü Polina'nın karşısına zarif bir marki, düş kırıklığını uğramış bir liberal, düşüncesiz generale ve ailesine yardım eli uzattığı için sözüm ona mahvolmuş biriymiş gibi çıktı. Ne mal olduğu da sonradan ortaya çıktı tabii. Ama olsun varsın ne çıkar ki? Siz ona o eski Dögrü'yü verin. Buna can atıyor. Şimdiki Dögrü'den de ne denli nefret ediyorsa, yalnızca hayallerinde de yaşasa, eski Dögrü'yü de o denli özlüyor.